Merhaba sevgili dinleyenler, Sayın Nuriye Akman'ın Zaman Gazetesi'nde 24 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan ''Yolsuzluklar Nasıl Önlenir?'' başlıklı yazısını sunuyoruz. Yolsuzluklar Nasıl Önlenir? Bu kafayla önlenemez. Durumumuz ortada, savaş seven bir milletiz ama silah olarak aklı ve vicdanı seçenimiz azdır. Zafer kazanmak isteriz ama zaferin bizden ne götüreceğini hesaplamayız. Bugünü kurtarma uğruna yarınımızı feda ederiz. İstikrar sakızları çiğnerken kaoslardan medet umarız. Öfke kontrolü başkalarının sorumluluğudur. Bizimse en tabii hakkımızdır. Burnumuzdan kıl aldırmayız. Burnu gözümüze eğri görünenin kafasını yararız. Hakikati aramayız, gücü aradığımız kadar. Kanatlara ayrılmaya bayılırız da tek kanatla uçamayacağımızı unuturuz. Ayrı çöpelerde bulunmakla övünürüz. Oysa çöpeler küçük, vatan büyüktür. Türkçe konuşuruz ama kavram kargaşasından ne dediğimiz anlaşılmaz. Skandal varsa müsebbibi daima karşı taraftır. Takkemizi önümüze koymayız. Soruşturmanın gizliliği ilkesini soruşturulan bizsek önemseriz. Düşmanlarımızın kirli çamaşırlarını ise yargısız dökeriz ortaya. Liderimizi dik dur eğilme millet seninle diye selamlarız. Çocukları ayıklamadan dik durulamayacağını aklımıza getirmeyiz. Yanlışı iki doğru arasına sıkıştırıp yutturmaya çalışırız birbirimize. Bazen de tostun ekmeği temiz diye katığın kirine bakmayız. Aceledir hükümlerimiz düşüncede derinleşmeyi sevmeyiz. Sürekli mağdur hissederiz kendimizi, mütemadiyen ihanete uğradık diye mızmızlanırız. Ya çok seviniriz, ya çok öfkeleniriz, sükuneti küçümseriz. Halbuki hiçbir şeye sahip olamayacağımızı bilseydik, kaybedeceğimiz bir mevzi kalmazdı. Oyuncu olduğumuz kadar kendi sahnemizin seyircisi de olabilseydik, kusurlarımızın keşfi başkalarına düşmezdi. Savaşmadan kazanacağımız bir savaşın imkanlarını arasaydık, kimse bizi vuramazdı. Dinginliğin dibine erişseydik, dokunulamaz ve engellinemez hale gelirdik. Bu yüzden başkalarına vesayet taslayacağımıza kafa nakli yapmamız lazım. Eski kafalarımızı atıp omuzlarımızın üstüne yenisini takmamız. Herkes kendine operasyon düzenleyecek. ...üzerimizde bir toz zerresi kalmayıncaya kadar zımparalayacağız benliğimizi. Bu durumda bütün sıfatlarımız çöpe gidecek tabii... ...ama karşılığında pürüzsüzleşecek ve pırıl pırıl parlayacağız. Ancak o zaman yolsuzlukları önlemekten bahsedebiliriz. Çünkü dışımızdaki kakafoniyi susturunca içimizdeki hazinenin anahtarı elimize tutuşturulur. Biz zamana değil... Zaman bize bakmaya başlar. Anarız ki devlet içinde çeteler varsa biz devlet olamadığımız içindir. Çete tarlamızda bir otken yolup atmamışızdır. O büyüyüp serpilirken uyumuşuzdur. Öylesi bir aydınlanmaya, hayata derinlemesine nüfuz edersek varırız ancak. Ne olur peki bu derin bilgiye ulaşınca? Ne olacak? Sezgilerimiz şaha kalkar, oturduğumuz yerde uzaya çıkar, tek kelime etmeden alemle konuşuruz. Pencereden bakmadan gök, kara mı, mavi mi biliriz. Ne çekiçliğe meylederiz, ne çivi gibi başımıza darbe bekleriz. Ne zaman, nerede, hangi adımı atacağımızı öğrenmişizdir artık. Boşa tüketmeyiz nefesimizi. Sahte saadet zincirlerinin bir halkası olmaz, yolsuzluğu bizimkiler yapsa bile... Göz yummayız. Her an diri, her an uyanık kalabilme becerisine kavuştuğumuzdan alevler bacayı sarmadan söndürürüz bütün yangınları. Habis tümörü hemen teşhis edip vücudu sarmadan neşter atarız. Kaşları ayırmadan kuruları yakmayız. Çöpümüzü komşunun bahçesine atmayız. Belgeleri karartmaz, yolları tıkamayız. Sırf yüzümüze tükürdü diye öldürmeyiz kimseyi. Belki de düşman kılığına bürünmüş olan Hakiki bir dosttur deriz. Nefsimizin vaktiyle dost kılığına girip bize düşmanlık ettiğini öğrendiğimizden şaşırtmaz bu durum bizi. Kazanılabilecek tek savaş insanın kendine karşı açtığı savaştır. O çabaya girmeyenler için senin hakimin, benim hakimim, senin polisin, benim polisim çatışması bitmez. Kutuplaşma varsa mahkemece kanıtlanmış suçlar bile kimseyi ikna etmez. Gerçekler... Algılara yenilir. Adalet sadece sözlüklerde kalır. Üstelik hiçbir sözlükte adaletin mütemmim cüzü ihsandır diye yazmaz. Koalisyonlar, ittifaklar durmadan değişir. Kendimizi yenersek hep sabit kadem kalırız. Daima temiz, daima huzurda, daima emin. Dalgalanmayız, yalpalamayız, hüsrana uğramayız. Ne kimse bizi satın alabilir ne biz kimseyi satın almak isteriz. Peki bu saflağa ulaşamayıp yolsuzluk soruşturmaları karartılıyor diye endişeden endişeye sürüklenenler için bir müjde yok mu? Olmaz mı? Öğüt almak ve şükretmek isteyenler için müjdenin en büyüğü Allah'ın gece ile gündüzü birbirine ardınca gelecek şekilde yaratmasıdır. Gerçekler kararsa kararsa bir süreliğine kararır. Her gecenin bir sabahı vardır. Nuriye Akman